All inna ja'alna katia a'naqihim adlana Jane Sen şüphesiz peygamberlerdensin. Doğru yol üzerindesin. Bu Kur'an Üzdün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Ataları uyarılmamış, bu yüzden de kendileri de kafiyet içinde kalmış bir toplumu uyarmak için Ant ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Biz onların boynlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kafetir. Ayet iman etmedikleri için ceza görecek olan kafirlerin durumunu temsil etmektedir. Önlerinde bir sert ve arkalarından da bir sert çektik de onları kapattık. Artık görmezler. İman yolları kendilerine kapalı olduğu için Hakkı görmezler. Onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için bir, bir inanmazlar. Sen ancak zikre Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini biz, böylesini bir mağfiret ve mükafatlar müştere. Şüphesiz, ölüleri ancak biz derindiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, lev mahfuzda sayıp yapmışızdır. Ölüleri diriltmek tabiri, cahilleri hidayete erdirmek de știrile șitan mm Elçiler dediler ki Rabbimiz biliyor biz gerçekten size gönderilmiş elçilerimiz. Bizim vaziyemiz açık bir şekilde Allah'ın uyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değil dediler. Bunun üzerine onlar doğrusuz siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz an ve bizden size mutlaka günah bir kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdi. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdi. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis siz aşırı bir وجاء من أقسى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرون buyurur. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiyelerden sonra adama dönerek vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyip etmişim. Halbuki hepiniz ona döndürüleceksiniz. Ondan başka tanrılar mı edin? O çok esirveici. Allah eğer bana bir zarar dilerse onların putları şefaatı bana hiçbir fayda vermez. Beni kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir sattırdığım içine görmüş olur. Şüphesiz ben Rabbimize inandım. Beni dinleyin. Alkınlar bu söylülere dinlemeyip o zatı taş tuttular. Tam öleceği sırada ona gir cennete denildi. Keşke dedi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni IKRAMA MAZAR OLANLARDEN TIRDĂRENI Mm. Uh -huh. onlara gelmezler. Elbette onların hepsi kıyamet gününde karşımıza hazır bulunacaklardır. Buzda ölü toprak onlar için mühim bir delidir. Biz ona yağmurla hayat ve ondan tane çıkardı İşte onlar bundan gelir. Văd vă Bunlardan iman ettiklerinden yesinler, hala şükür etmeyecekler Yerin bitirdiklerinden insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün sizleri yaratan Allah'ın tesbih ve takdif ederek Gece de onlar için bir ibret alağatıdır. Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız da onlar karanlıklara ömürürler. Güneş kendisi için belirlenen yere akar döner. İşte bu aziz ve alim olan Allah takdiridir. Ay içinde bir takım menziller Găurimea derată. Nihayet o Nici. Nici. gibi Nici. Nici. Nici. Ne Nici. Nici. yetişebilir, ne de geçe, Nici. Nici. geçebilir. Her biri bir ayet gününde bütün insanların kendi huzurunda toplanacaklarını bildirmiş ve daha sonraki ayetlerde de buna muktedir olduğuna dair birçok delil getirilmiştir. Bu cümleler olarak ölmüş toprağın dirilmesi ve bundan çeşitli bitki ve meyvelerin elde edilmesi, çift varlıkların yaratılması, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, güneşle ayın kendi görüntülerinde dönmeleri, gemilerin denizlerde yüzmeleri ve diğer binek varlığının yaratılması gibi deliller zikretmiştir. Dilediği takdirde insanların derinde boğabileceğini rahmeti ve takdirinin gereği olarak belli bir süre insanları yaşatacağını da bildirilmiştir. Onlara yapmaktan olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız şeylerde Allah'tan korkun. umurum ki Size merhamet olunuz denildiğinde aldırmazlar. Onlar Rablerin ayetlerinden bir ayet gelmeye onlara. İlle de ondan yüz sevmişlerdir. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden Aia s-ar fi deț, de ne-i dețe, ca femeile de ne-i dețe, alan Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurunuzda hazır bulunurlar. O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızla uğratılmaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. إِنَّا <تصفيق> Uh, -huh. uh -huh. yerine getirilir. Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Ayrılın bir tarafta bugün ey günahkarlar! Ey adem onları, Size şeytana tatmayın çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim de. Ve bana kuru ediniz Doğuyu budur demedin mi? Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp sattırdı. Hala akribler diremiyor musunuz? İşte bu size var edilen cehennemdir. İmkanınızı bile bugün oraya girin. is Merci. Bazısında besin olarak yer. Bu hayvanlarda onlar için lice faydalar ve içecekleri sütleri vardır. Hala şükür Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için yardımına hazır askerlerdir. Resul, o halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz onların izlemekte olduklarını da aca vurduklarını da biliyoruz. Öldükten sonra dirilmeyi inkar eden Öbeyn-i çürümüş bir ülkeni kalıp Elinde bu haradıktan sonra Resulullah'a dönerek Allah'ın uçurumuş kendileri tekrar dirilteceğine inanıyor musun? dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet seni diriltecek ve cehenneme de sokacak diye cevap verdi. Bunun üzerine 77 ve 78 ayet.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 Çıkarmaya muhtelil olan Allah, türmüş çelikleri diriltmeye de muhtelirdir. Ayette buna işaret edilmektedir. Gökleri ve yeri yaratan onların benlerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Bir şey yaratmak istediği zaman O'nun yaptığı O demekten ibarettir. Hemen olur. verir Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah ne kadar yücedir. Siz de O'na döneceksiniz.